Bir varmış, bir yokmuş. En az zaman içinde karbur zamanı bir tane mini mini bir kuş vermiş. Mini mini bir kuşun annesi yiyecek toplamaya gitmiş. Oradan da, oradan da mini mini bir kuşun yuvasında bir arı varmış. Arı sevimliymişti, ama bu sefer anne arıyormuş ve korktuğu için düşmüş. Annesi hala yiyecek toplamaya gitmiş. Git, aramış aramış aramış aramış aramış aramış o kadar çok aramış ki sonunda birkaç meyve bulabilmiş Onun sabit de koymuş. Oraya da gitmek uzun süre olmuş. Bu yüzden mini mini bir kuş pencereye koymuş. Oradan bir çocuk onu görmemiş. Çünkü televizyon seyrediyormuş. Sesi çok azıcık. Bu yüzden birazcık bağırmış. Cık cık cık cık cık cık cık diye bağırmış. Çocuk onu duymamış. Bu yüzden birazcık daha fazla bağırmış. Cık cık cık cık cık cık cık cık diye bağırmış. Oradan da çocuk onu duymuş. Bir ses mi duydum? demiş tam pencereye bakmış orada da mini mini bir kuşu görmüş ve çocuk onu almış pencereyi de kapatmış sobanın yanına koy duğunda da hemen canlamış çocuğun eller boş kalmış ve hemen annesine koşmuş anneciğim anneciğim bir mini mini bir kuş vardı ama çok su Sözleşmedik Sadece onun sabahı yerine koydum O kadar Ve İyi yaptın oğlum Dedi Sonra Çok iyi bir şey yapmışsın Oğlum dedi Bu hikaye de burada bitti Teşekkür ederim Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Mini mini bir kuş Donmuştu Pencereye konmuştu. Aldım onu içeriye cik cik cik cik ötün diye. Pırpır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eminim şarkımı ve kendimi Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Minimi mini bir kuş donmuş Dön Konuştu pendireme konmuştu. Aldım onu içeriye cik cik cik cik ötsün diye. Pırpır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı.